Allah'ın <gülüyor> adıyla, Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahmani Rabbil Alemin. Ve Salat ve Salam Allah'ın Rasulü Muhammed'e ve onun ailesine ve sahabelerine, ve onun yoluyla yürüyenlere ve onun yolunu takip edenlere. Rabbim şıralı cüdri ve sillemi ve lütfetin lisanı ifkaha ve kâlim. Allah'ım, bize ne ve önceki haftalarda, dört haftadır işlediğimiz Risale'nin şerhini bitirdik. Allah subhanehu ve teala'yı nasip ederse bu haftadan itibaren yeni bir programa başlayacağız. Bu yeni programda okuyacağımız, şerh edeceğimiz, anlamaya gayret edeceğimiz Risale'nin adı مسailül cahiliye, cahiliye meseleleri. Cahiliye nedir? Cahiliyenin özelliği nelerdir? Bunları anlatacağız ki her şey zıttı ile bilinir diye bir söz vardır Araplarda, meşhurdur. Her şey zıttı ile bilindiği için zıttı önce bilmek gerekir ki İslam'ın zıttı olan cahiliye nedir, ondan nasıl sakınabiliriz, nasıl uzak durabiliriz. Tabi bununla alakalı olarak Muhammed bin Abdülvahab'ın bu risale, ona şerh düşen de Ebu'l-Meali denen tefsir sahibi meşhurdur. Özellikle Türkler arasında Alüs'ü diye bilinir, İmam Alüs'ü diye tefsir sahibi. O e, şerh düşmüştür e, şeyhin bu risalesine. E, öncelikli olarak kısa ve özet olarak hani ebul Ma Ali Alûsi kimdir? E, hayatı nedir? Kısaca ona bir bakmaya gayret edeceğiz inşallah. Kardeşler kendisi Irak fakihlerindendir. Irak'ta doğmuştur, Irak'ta dünyaya gelmiştir. Adı Ebu'l-Me'ali, Ma Mahmud, Şükri, İbni Abdullah, İbni Muhammed, İbni Abithena, Al-Alûsi'dir. Doğum tarihi olarak da hicri olarak 1273 tarihinde dünyaya gelmiş. Bu tarihlerde, bu dönemlerde yaşamış. Kendisi ilim ve din ehli olan bir evde dünyaya gelmiş. Ve birçok ailesinden alim ve ailesinden birçok hatip çıkmış. Onların sebebiyle de ilimde kendisi mertebe kazanmış birisi. Babası Abdullah, o da alim kimselerden, ilim sahibi kimselerden. Dedesi de aynı şekilde Ruhul Maani isimli, tefsir-ül diye meşhur olan o meşhur tefsirin sahibi. Dedesi bu. Dedesi de meşhur birisi. Ee, Tabi Allah dedesine rahmet etsin, günahlarını bağışlasın. Bazı bidatları o tefsirde var. Olmakla beraber sünnet sahiplerindendir. Tefsirine itimat edilmiştir, güvenilmiştir. Ondan nakiller yapılmıştır. Muteakhirin alimlerin katında. Dediğimiz gibi kendisi ilim sahibi insanların evinde dünyaya geldiği için babası ve dedesi ilimde derinleşmiş insanlar oldukları için daha küçük yaşlardayken çok büyük ilimde mesafe kat etmiş, çok büyük mertebeler kazanmış, birçok e, kitap telif yapmış bir kimsedir. Allah kendisine rahmet etsin. En meşhur e, eserlerinden başlıca olarak e, Şerhi Manzûmeti Umudun Neseb diye bir Değerli Risalesi gene var. Bu Mesailül cahiliye yaptığı bu şerh var ki biz onu inşallah işleyeceğiz. Fethül Mennan diye gene bir tefsir çalışması var. Allah kendisine rahmet etsin. Güzel icraatlarda, güzel faaliyetlerde bulunmuş. Şimdi e, Risale'ye dönecek olursak, yani Risale'yi şerh yapan Ebul Ma Ali El-Alusi'yi tanıdıktan sonra Risale'ye bakacak olursak, önce Risale'nin ismine göz atmamız lazım. İsmi ney? Mesailul cahiliye Cahiliye meseleleri Cahiliye ne demektir? Arapça cehile Cahile, Yani bir şeyden e, cahil olmak, onun ilminden yoksun olmak manasına gelir Cahiliye de e, bir ıstılahtır Peygamberlerin gelişinden öncesi için kullanılmıştır kardeşler Bütün peygamberler vahiy ile ilimle gelmişlerdir Onların bu gelişinden önceki insanların içinde olduğu cehaletin adı genel olarak, mutlak olarak cahiliye diye isimlendirilmiştir kardeşe. İslam bu cahiliyeye muhalefet etmiştir. Bunun şimdi birçok delili var. Cahiliyeye muhalefet neden gereklidir? Bununla alakalı bir iki örnek vereceğiz. Risaleye başlamadan izahını yapmadan önce. Bu konuda ilim ehlinin birçok sözü var ve şer'i naslar var. Öncelikli olarak kafirlere ve cahillere cahiliyeye yani yapılan Muhalefetin ile alakalı olarak Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan bir hadis var. Ee, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki haliful المشركين Müşriklere muhalefet edin. E nasıl yapacağız? Adamlar süte siyah, beyaz deyince yok. Süt siyah mıdır diyeceğiz? Yok. Neydi? Burada kastedilen ki hadisin devamını okuyacağım inşallah. Kılık, kıyafet, görüntü, şekil, şema, sevilen, sevilmeyen örfler, adetler gibi insanlığın hayatına ait olan şeylerde müşriklere muhalefet etmektir. Ne demiş hemen ardından Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve sakalları uzatın, bıyıkları kısaltın, bu şekilde müşriklere muhalefet edin diye Abdullah İbn-i Ömer radıyallahu anhumadan İmam Ahmed'in müsnedinde ve Tabarani'nin kebirinde naklettiği aynı şekilde de i̇bn Hacer el-Haysemi'nin mecmuz zevaitte naklettiği Hadislerden bir tanesi rivayet edilmiştir bu bapta kardeşler. Gene Ebu Umana radıyallahu anhudan gelen bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün ensarın yanına çıktı. Şimdi ensarın yanına çıkmasının ne önem var? Ensar Medine'nin ehli, Ensar Medine'nin sahipleri, Ensar Medine'nin yerlileri olan insanlar. Yani daha önce Yesrip, hicretten önceki adı Yesrip. Yesrip'te kim yaşıyor? Yahudiler yaşıyor ehli kitaptan bir kısım yaşıyor ve e, İslam'a girmeden önce müşrik olan Evs ve Hazreç kabileleri burada yaşıyorlar. Dedi ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ehli kitaba muhalefet ederek ehli kitaba muhalefet ederek saçlarınızı ve sakallarınızı kır, kırmızı ve e, kınanın renkleridir bu kırmızı ve sarı bunlara boyayın diye Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam emretti. Yani tavsiye etti. Böyle yapın. Çünkü o dönemde müşrikler ne yapmıyor, ehli kitap ne yapmıyordular Yahudiler? Kınalamıyordular sakallarını, saçlarını kınalam kınalamıyordular. Beyazlar düşünce saçlarını ve sakallarını kına yapmıyordular. Biz dedik ki diyor, فَقَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ Biz dedik ki ey Allah'ın Resulü, ehli kitap e, aynı şekilde ayakkabılarıyla namaz kılmıyorlar ve onlar mesleriyle de ibadet etmiyorlar. Yani biliyorsunuz Yahudi ve Hristiyanlarda da namaz vardı. Sadece bu ümmete has bir şey değildir. Onlar ayakkabılarıyla ve mesleriyle ne yapmıyorlardı? Namaz kılmıyorlar. Fekalen <gülüyor> Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki siz meslerinizle ve ayakkabılarınızla namazınızı kılın. Ve ahlil kitab. Kitap sahiplerine de ne yapın? Muhalefet edin dedi. Ve ardından... Gene ehli kitaptan bahsetti Yesrib ehli olan, Medine ehli olan oranın yerlileri dediler ki ehli kitap sakallarını kısaltıyorlar ey Allah'ın Resulü ve onlar bıyıklarını uzatıyorlar Denilince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki bıyıklarınızı kısaltın, sakallarını uzatın ve ehli kitaba bu şekilde muhalefet edin diye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne yaptı kardeşler? E, tavsiyede bulundu. Gene Allah Resulü'nden rivayet edilen Ebu Davud'un sünedinine takriş ettiği, İbn-i Hibba'nın da aynı şekilde sahihine koyduğu, hakimin de müstederekinde rivayet ettiği başka bir hadis daha var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, khalefül Yahud, Yahudilere muhalefet edin. ''Fe innehum la yusallûne finn-alihim ve la hufâfihim.'' ''O Yahudiler ki ayakkabılarıyla ve o Yahudiler ki mesleriyle namaz kılmazlar.'' Biliyorsunuz bizim peygamberimiz, Cihada çıktığı zaman dağda bayırdayken, e, toprak arazilerdeyken Allah Resulü ayakkabılarıyla ne yapmıştır? Namaz kılmıştır. Tabi şartla ayakkabında necaset olmaması şartıyla. Yani bir gün zaten meşhur bir kıssadır Cibril Aleyhisselam ayakkabısıyla namaz kılarken peygambere gelmiştir. Demiştir ki ayakkabında necaset var. O ayakkabısını çıkartıp kenara koymuştur. O'nun ayakkabısını çıkartıp kenara koyduğunu görünce bütün sahabe de ona tabi olmak için bütün sahabe de ona uymak için ayakkabılarını çıkartıp kenara koymuşlardır. Bu kıssa meşhurdur. Bu da gösterir ki ayakkabıyla namaz kılmak caizdir ama bir şartla onda necasetin var olmam şartıyla. Bu Allah Resulü'nün sünnetindendir. Dediğimiz gibi Yahudiler bundan imtina etmişlerdir. Yahudiler bu konuda ne yapmışlardır kardeşler? İslam milletine, muvahitlere muhalefet etmişlerdir. Tabi cahiliye dediğimiz zaman... Cahiliyenin aslı cehiledir dedik, cehalettir dedik. Çünkü tabiinin söylediği gibi ilim eşittir Allah'a iman etmek, cehalet eşittir Allah'a küfür etmektir arkadaşlar. En büyük suç, en büyük günah alemlerin Rabbi olan insanı yoktan var eden Allah'tan cahil olmaktır. En büyük günah, en büyük suç Allah Azze ve Celle'nin katında en derece bakımından yüksek olan cürüm, İnsanın kendisini yaratan Rabbinden cahil olmasıdır. Allah'ı bilmek yerleri ve gökleri bir yaratan var demek değildir. Allah'ı bilmek rızık veren bir Allah var demek değildir. Bunu bilmek değildir. Bunu çocuklar da bilir fıtratla. O yüzden çocuklar hep anne babalarına, anne babaları onlara bir yaratıcıyı anlattığı zaman reddetmezler. Hemen kabul ederler fıtratlarında vardır veya... Hiçbir dışarıdan tesir almayan bir çocuk biraz büyüdükten sonra kendi kendine bir güce yalvarmak gibi bir ihtiyacı kendiliğinden hisseder. Bunlar fıtri olgulardır. Akıl ve fıtrat bilir bunları. Bunun için ilme ihtiyaç yoktur zaten. Bunu Allah zaten koymuştur. Bizim kastettiğimiz Allah'ı bilmek olan ilim hangisidir? Kulun Allah Azze ve celle, Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği Resullerle... Allah'ın nasıl kendini tanıttığını o peygamberden öğrenmesi, ona iman edip öyle tabi olmasıdır. En büyük suç Allah'tan cahil olmaktır. O yüzden şirk ehline, peygamberlerin gelişinden önce var olan toplumlara cahiliye toplumu diye genel bir isim verilmiştir. Bakın Adem yeryüzüne indiği zaman tek de hanımıyla beraber. Daha sonra çocukları oldu, senelerce insanlar şirksiz Allah'a ibadet ettiler. İmam Bukhari'nin sahihinde... Peygamberin yeğeni, sahabenin en alimi Abdullah İbni Abbas'tan rivayet ettiği sahih hadiste Onlar 10 on asır, 10 asır aşara kurun Allah'a şirksiz ibadet ettiler. Tabi şurada ihtilaf var. 10 asır derken 10 tane nesil mi? Yani baba, oğul, oğulun oğlu, onun oğlu, onun oğlu şeklinde 10 nesil mi? Yoksa Arapça karın kelimesi 100 yıla tekabül eder. Yani bizim asır diye Tarif ettiğimiz şey var ya bin yıl mıdır müfessirler orada ihtilaf etmiştir. Ama Abdullah İbni Abbas demiştir ki aşere kurun on tane asır ne yaptılar Allah'a şirksiz ibadet ettiler. Sonra şeytan geldi onlara o önceki salihlerin ki Nuh suresinde geçiyor bu birazdan cahilin ilk meselesi olarak da bunu açıklayacak zaten inşallah. ولا تذرن وددا ولا سوئا ولا يغوث ويعوق ونصر آلهتكمي bırakmayın. Vaddi suva yavus yaqu ve nasra ki bu isimler salih insanlar. Yani müfessirlerde rivayet müfessirlerin yaptığı rivayetlere bakıldığı zaman bu insanlar Nuh'tan önce yaşamış salih güzel insanlar. Şeytan nasıl saptırdı bunları? Dedi ki önce resimlerini yapın. Resimlerini yaptılar. Sonra heykellerini yaptırdı. Ardından heykellerden sonra geldi dedi ki bak babalarınız bunlara ibadet ediyordu siz de etin demeye başladı. Bu sefer Allah bırakıp onlardan yardım istemeye başladılar. Neyle oldu bu? Adamı görüyor salih biri görünce Allah korkusu geliyor aklına. Dediler ne var ki bunda bak adamları görünce Allah hatırlıyoruz yapalım şekillerini. Tamam öyle de senin çocuğun cehaletle zannetti ki buna dua ediyorsun. Bugün kabirlerin yanında olduğu gibi. Kabirler ilk bina edildiler. Belki ilk bina eden adamlar biliyorlar ki ölü fayda vermez. Ama şimdi cehaletle millet ne yapıyor? Giriyor Eyüp Sultan'da, burada İstanbul'da, burnumuzun dibinde, Oroç Baba'da, karşıda Ümraniye'de bilmem ne baba, her tarafta da zaten bir tane veri var. Aman Allah'ım her tarafa sahabe gelmiş, sahabe yağmış sanki gökten İstanbul'a. Her tarafta sahabe türbesi var. Şimdi millet zannediyor ki türbenin yanında türbeyi dua ettin mi? Türbe kabul ediyor. Yani en baştainden Ramazan'da iftar programlarını izleyin. Genelde Eyüp Sultan'dan, Sultanahmet'ten canlı yayın yaparlar. Mikrofon uzatırlar. Mikrofon uzattıkları insanlara niye buraya geliyorsunuz dendiği zaman burada dualar kabul oluyor. Burada Eyüp Sultan'a dua ediyoruz. Ondan istiyoruz. Bu gibi lafızlar, ifadeler görebilirsiniz. İşte şirk böyle yayılmıştır. Cehaletle beraber insanlar neyin ne için amel ettiğini unutunca bu sefer Kabirlere namaz kılmaya, kabirlere dua etmeye başlamıştılar. Bakın en basit bir örnek vereceğim. Hani şirk öyle bir insan aklını örter ki insan düşünemez hale gelir. Adam namaz kılıyor, mescitten çıkarken kıbleye arkasını dönüyor. Öyle çıkıyor. E Allah'ın huzurunda kıble o taraf öyle mi? Ama Eyüp Sultan mezarlığından çıkarken arka arka çıkıyor. Niyeymiş? Eyüp Sultan'a saygısızlık olurmuş arkasında. Gidin Eyüp'e gözünüzle görebilirsiniz. Herkes de böyle. Hani koyunlardan bir tanesi dağdan atladığı zaman sürünün hepsi de arkasından atlar ya akıl olmadığı için. Bir tanesi dönmüş arkasını oradaki herkes de ne olduğunu anlamadan arka arka çıkıyor. Sanki oranın şartı gibi. Şirk böyle bir şey. İnsanlar akledemez hale gelirler. Akılları, fıtratları bozulur. İnsanlar fıtrat olan, fıtrat dini olan tevhidi eğer algılamazsalar, anlamazsalar Allah'tan başka garip garip böyle komik işler yapmaya başlarlar. Ondan sonra gelirler sınav döneminde kalemi sürterler oruç babanın duvarlarına. Zannederler ki onlara fayda verecek. O onlara bir maslahat getirecek. Bir taş ki alıp bir yere kırıp çalabilirsiniz nazar boncuğu diye. Üç tane tüccar para kazanacak diye şirk ihdas etmişler. Başka anlamı yok. Yani boncuk kendini koruyamıyor seni korusun yani. Al fırlat kır. Bak bakayım kendini koruyabiliyor mu ki senden? Şerri defetsin sen nefes adı defetsin. Mümkünatı yok. Dolayısıyla cahili öyle bir şeydir ki insan Allah'tan cahil kaldı mı artık onun içerisinde ne yaptığını bilmez. Böyle komik, gülünç durumlara düşen garip bir insan haline dönüşü verir arkadaşlar. O yüzden İslam şirkin her çeşidine cahalet adını vermiş ve birkaç ayeti kerime okuyacağım. Allah burada heva'ya ittibai ki heva eşittir cehalettir. Çünkü insan hevası cahildir. Hep cahillik ister. Yani mesela nefis cahildir zina ister. Nefis cahildir içki ister. Nefis cahildir faiz yemek ister. Nefis cahildir insana zarar veren her ne varsa onu yapmak ister. Nefis bunu cehaletiyle arzu eder. Allah Azze ve Celle bu hevanın yani cehaletin emrettiği şeylere tabi olmamayı anlatırken mesela ayet-i kerime maide suresi 49. ayet-i kerime وَلَا تَتَّبِي أَهْوَٓاءَهُمْ وَهَذَرْهُمْ اَيْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا اَنْزَلَ Sakın sakın onların hevalarına, cehaletlerine tabi olma. Onlardan sakın ki seni dininde fitneye düşürüp de Allah'ın indirdiğinden bir kısmından seni saptırmasınlar. Siz şimdi arz edersiniz tevhidi insanlara, arz edersiniz, anlatırsınız, sizle pazarlık yaparlar. Bütün müşriklerin peygamberlerle yaptıkları gibi. Hepsi dediler ki şunları biraz değiştir kabul edelim. Şurayı şurayı kırp kabul edelim. Demiyorlar mı? Anlatıyoruz. Ya hoca ne anlatıyorsan hak. E eyvallah. Sonra ya bir de şu şu olmasa. Ya kardeş dini ben koymuyorum ki. Yani senin paranı toplayıp seni cennete koymak. Büyük cemaatlerin yaptığı gibi benim için de basit bir şey. Niye hakkı anlatıp milleti kendime düşman edeyim ki? Eğer akılla hareket edeceksem, hevayla hareket edeceksem. Sana derim ki kardeş sen de Müslümansın, cennetin ortasındasın hem de 6. kattan köşkün var. O ne güzel işte. Bir de paranın zekatını getirir bırakılsın yılın belli dönemlerinde buraya. Biz de o parayı batılla yeriz. Herkes gül gibi geçinir gider. Ama Hakk'ı anlattığın zaman insanların hayatlarında değişikliğe sebep olacak. insanların hayatlarını değiştirecek bazı şeyler getireceksin. Çünkü Allah bunu istiyor insanlarda O yüzden... Peygamber de davet yaparken, bütün peygamberler ve onların yoluna tabi olanlar davet yaparken insanlar hep ne istediler onlardan? Allah'ın indirdiğinin bir kısmını değiştirmesini istediler. Bütün şeriatı kabul ediyoruz da ya bu el kesmek kardeşim, şimdi bu dönemde millete nasıl anlatacağız? Yok kardeşim Allah fesâre kuvâsâre qatufakta u aydiyahu bitmiş Allah diyor ki hırsız erkek ve kadının elini kesin bitti. Dinin pazarlı olmaz, inancın pazarlı olmaz. Özgürsün istersen ateist ol, özgürsün Hristiyan ol, özgürsün Yahudi ol, özgürsün ya iman etmede hiçbir şeye inanmıyorum yani Budistim de. Hinduların saçma sapan öküze fareye maymuna tapan dinlerine gir ama sakın Müslüman oldum deme, Müslüman oldum dersen o zaman artık seçme hakkını Allah'a bırakıyorsun, boynundaki ipe Allah'a uzatıyorsun, Allah senin adına seçiyor, Allah senin adına seviyor, Allah senin adına sevmiyor, Allah senin adına düşman koyuyor önüne. Allah senin adına dost koyuyor. Dostu sevmeyebilirsin, düşmanı seviyor olabilirsin. Tabi sebeplerden yakınındır, akrabandır, kafan uyuşuyordur, güzel ortak vasıfların vardır. Ama sana dostu ve düşmanı belirleyen kimdir? Allah. Sen iman ettiysen Celle Celaluhu'nun seçtiğinin dışında bir tercihin yok. O yüzden diyor eğer Allah ve Resulü Ahzab suresinde bir şeye karar verir hükmederseler Mümin erkek ve mümin kadının seçme hakkı yoktur. O demokratik sistemlerde arkadaş seçme seçilme hakkı. Allah diyor ki bak Allah ve Resulü bir şey hükmettiği zaman mümin erkek ve mümin kadının seçme hakkı yok. Apaçık ifade Kur'an-ı Kerim'den. Allah bana demişse süt siyah, gözüm beyaz da görse o siyahtır ki. Allah akılla çelişen bir şey söylemez. Ama bazen akıl idrak etmeyebilir. Mesela. Bir sanatta ustasınız, bir işte ustasınız, bir sanatta siz çok iyi yapıyorsunuz. Acemi bir çırağınız var, çırak ustaya akıl veriyor. Ya usta, şurayı böyle yapsak olmaz mı? E yavrum, evladım, onu öyle yaparsak, bak bu parça uyuşmaz birbirine, uymaz. Adam anlamıyor, görmemiş ki, tecrübesi yok ki. O kadar bilgisi yok ki bu adamın. O kadar derin anlayışı yok ki bu sanatta, doğru mu? Şimdi kulların Allah'ın emirlerini, Allah'ın bilgilerini ve gönderdikleri mesajları değerlendirmeleri ve yargılamalarıyla bu kadar komiktir işte. Niye? Akıl bazen bazı hakikatleri idrak etmeyebilir. Her zaman ömrünüz boyunca ölene kadar söylediğiniz bir kelime vardır. Şimdi anladın. Önceden de aynı şeydi yani. Niye şimdi anladın? Bir şeyler öğrendin, bir şeyler kafana doldu. Gerek tecrübe gerek ilim adına yani buna benzer Dış elmanterlerden ve diyorsun ki şimdi anladım. Şimdi anladım demenin sebebi dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle'nin bize bir anda her şeyi anlamak gibi bir kabiliyet vermeyişindendir. Bazen bazı şeyler vardır hemen anlaşılabilir. Zararı veya faydası bazen de anlaşılmayabilir. E, i̇nternet yani. Fayda diye yaydılar sonra engellemek zorunda kalıyorlar. Niye? Kişisel haklara tecavüz ediyor. E, demek ki bak akıl bir şey maslahat görebilir ama onda mefsedet olabilir yani akıl bir şeyi hayır görebilir ama onda aslında gözün ve aklın görmediği noksan kısımlar vardır. Onları tamamlamak gerekir. İslam budur arkadaşlar. Yani keşfedilmiş Amerika'yı bir daha keşfetmezsiniz. Allah size diyorsa Amerika var gitmeseniz de gözünüz görmese de vardır. Araştırmaya gerek yok. Bunun tartışması İslam'da olmaz. Ama yok biz bir deneyelim gidelim derseniz okyanusta boğulabilirsiniz, yemeğiniz bitebilir, suyunuz bitebilir, hiç ulaşamayabilirsiniz sadece suda dönüyor olabilirsiniz. Öyle mi? Niye ilim yok? Yeterli ilim yok onu o bilgiyi tahkik edecek. O yüzden kul Allah'ın gönderdiği ilme teslim olmak zorunda. Peygamberlerin getirdiği ilme teslim olmak zorunda. O yüzden cehalet ve heva her zaman bu ilme muhalefeti emreder. Gene Allah azze ve celle "Feli zaleke fa'u fastakim umirta ve la tattabi İşte bu yüzden sen emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Sen Rabbine kulluk et. Sakın cahillerin hevasına tabi olma. Cahiliyeye tabi olma. Cehalete tabi olma. Bilenle bilmeyen bir olur mu? Bilenlerle bilmeyenler bir olurlar mı? Allah Kur'an'ı Kerim'de birçok yerde Celle Celaluhu cehennemliklerin ahiret mahşer yerindeki o halkın konuşmalarını anlatırken diyor ki kendilerine ilim verilenler dediler ki biz bunu zaten biliyorduk önceden. Niye? Dünyadayken Allah'ın ona gönderdiği ilmi almış, onunla amel etmiş, hakkını yerine getirmiş. Nasıl olur bilmeyenle bil, bilen aynı şekilde. Bakın İslam av hükmünde, av babında eğitim almış köpekle eğitim almamış köpeğin arasına ayırmış. Ney Eğer bir köpek eğitim aldı ise onun tuttuğu getirdiği av helaldir. Ama bir köpek eğer eğitim almadıysa, al köpeği olarak sadece eğitimsiz bir köpekse bunun getirdiği haramdır. Neden? Belki köpek gitti daha önce kendiliğinden ölmüş, ağaca çarpıp düşen bir kuşu getirdi sen vurdun diye. Bilemezsin ki. Belki ölüyü getirdi. Ölü haram ama vurduğun avladığın helal. Öyle mi? Eğitilmiş köpek haramla helali ayırabiliyor. Niye? Hani bu o şu manada değil. Harama helali anladığından değil. Hani bu vurulan av, bu da ölü. Ölüyü almıyor, vurulanı getiriyor. Canlı yeni ölmüş tazeyi, kokusundan anlıyor, şeklinden anlıyor. İlim var ya, getiriyor. İslam bununkini helal saymış, ötekinin getirdiğini haram saymış. Nasıl cahillerle alimler bir olabilir? Nasıl cahiliye toplumuyla vahyin geldiği ilmi anlamış bir toplum bir olabilir? Ahmaklar ancak bu söz söylerler. Allah katında... Kesinlikle ve kesinlikle ne değildir? İkisi bir değildir kardeşler. Gene bakın başka bir ayet-i kerime. Câsiye Sûresi 18. ayet-i kerime. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ ala شَرِعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَتَّبِيهَا وَلَا تَتَّبِي اَهْوَا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Sonra seni şeriat emirlerden toplanmış bir şekilde şeriat üzere kıldık. Sen şeriata tabi ol. Bilmeyen cahillerin hevalarına tabi olma. Cehalet böyle bir şeydir. Her zaman kardeşler neyi gerektirir? Her zaman ve her zaman cehalet hevaya tabi olmayı gerektirir ki heva bizim için çok zaman zarardır. Gene bir ayeti i kerime var. Bunun tefsirini az çok biliyorsunuz. Özet olarak söyleyeceğim. Konumuzla alakalı kısmını zikredip geçeceğim inşallah. Bu ayeti i kerime Bakara suresi 104. ayet-i kerime. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُ رَائِنَا وَقُولُوا اُنظُرْنَا Ey iman edenler râina demeyin, unzurnâ deyin, bize bak deyin ve işitin. Şimdi ne alaka? Ayetin nuzul sebebi şu. Yahudilerin İbranice dilinde ra'ina bir manaya geliyor. Arapça da bir manaya geliyor. Ra'ina bana bak demektir. Bize bak demektir ra'ina. Ama İbranice'de hakarettir bu. İbranice'de hakarettir. O yüzden Yahudiler Müslümanlarla alay etmek için geldiklerinde bu kelimeyi söylüyorlardı. Bana bak derken hakaret ediyorlardı aslında. İbranice söylüyorlardı İbranice manasıyla. Allah müminlere diyor ki siz raina demeyin. Bu Arapça bir kelime. Unzurna deyin. Niye unzurna da bize bak demektir Arapça. Aynı manadadır. Allah azze ve celle kafirlerin burada kullandığı kelimelerden men etmiş bizi. İbni Kesir Rahimullah diyor ki bu ayet-i kerimenin tefsirinde Allahu Teala ibadahul mu'minin en yestebihu bil kafine fi maqalihim ve af'alihim. Allah bu ayeti kerimede Mümin iman etmiş kullarını kafirlerin sözlerinden ve fiillerine benzemekten sakındırmıştır. Kafirlerin sözlerine ve fiillerine benzemekten sakındırmıştır. Allah Azze ve Celle mümin kafir birbirinden ayırt, etmeye, ayırt etmeyi emretmiş, bunun için çalışmıştır. Ondan bu emirleri yapmıştır Allah Subhanahu wa ta'ala. Aksi takdirde hepsi birbirine karışır. Kimin ne olduğu belli olmaz. Hak batıl birbirine girer kardeşler. O yüzden... Cahiliye ehline muhalefet İslam naslarının emrettiği en açık e, naslardan, en açık göstergelerden bir tanesidir kardeşler. Tabi ben dediğim gibi bunlar önemli mukaddimeler. Cahiliye nedir, cahiliyenin manası hakkında tabi uzun uzun tafsilatlar getirmişler kardeşler. Neden uzun tafsilat getirmişler? Çünkü e, mesela bazen cahiliye lafzı fıska kullanılmış, sahibi kafir olduğu çıkmamış. Bazen cahiliye lafzından kast edilen mana, Kafirlik olmuş. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzuruna e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzuruna Bilal radıyallahu anhuyla Ebu Zer el-Ghifari'nin arasında var olan bir tartışma sebebiyle sahabeler geliyorlar. Ne diyor? Bilal, bu bana dedi ki zenci kadının oğlu. Yani bana bu dediği Ebu Zer el-Ghifari bana bu dedi ki zenci kadının oğlu. Tabi o zaman biliyorsunuz Bilal Habeşli'yi Habeşli olduğu için esmer, esmer olduğu için de zenciler ne yapılıyorlar? Kınanıyorlar. Hatta zenci demek bile hakaret. Yani onu söyleyeyim kanunlarda bir adama zenci derseniz mahkemede yargılar aleyhinize ceza keserler. Yani siyahi demek zorundasınız. Yani siyahi. Siyahi olduğu için de onu aşağılamak için kız kavga etmişler, tartışmışlar. Diyor ki zenci kadınla olun. Tabi Bilal Müslümanın ahlakına yakışır bir şekilde... Kendi ceza kesmeye kalkmıyor, kendi bağırmıyor, kendi başka şeyler yapmıyor. Anlatabiliyor muyum? Hani gelip peygambere, otoriteye şikayet ediyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü bu bana böyle söyledi. Allah Resulü de ona diyor ki fike cahiliye ya Ebu Zer. Sende cahiliye var ey Ebu Zer. Yani cahiliye var derken sen kafirsin Ebu Zer değil. Cahiliyeden kalıntılar var. Cahiliyenin adetlerinden, cahiliyenin düşmanlıklarından bu tarz şeyler var sende. Bunları at. Bunlar kötü şeyler. Hani Ebu Zer de biliyor kötü olduğunda öfke anında ağzından kaçırmış bunu. Normalde kardeşi bunu bu söz çok ağrına gidiyor Ebu Zer'in. Bak cahiliye kelimesi o kadar pis necis ki sahabenin yanında. Ebu Zer öyle şiddetle üzülüyor öyle şiddetle gözleri doluyor ki Bilal'in gidip kapısını vuruyor. Bilal kapıyı açıyor kafasını yere koyuyor. Diyor ki zenci kadın oğlu beyaz kadın oğlunun kafasını ezmedikçe bu kafayı buradan kaldırmayacağım. O da kaldırıyor diyor ki bu kafa basılmaya değil öpülmeye layıktır diyor. Kardeşini öpüyor, kucaklaşıyor, barışıyorlar. Bu sahabenin ahlakı yani birbirleri arasındaki ihtilaflarda, anlaşmazlıklarda birbirlerine merhametleri, birbirine yakınlıkları, birbirlerine güzellikleri. Burada Allah Resulü cahiliye lafzını mutlak manada küfür, şirk manasında kullanmamış cahiliye lafzını Sadece batılın bir parçası yanlış olan bir iş manasında kullanmış. Bazen de cahiliye lafzı dediğim gibi e, küfür manasında şik toplumunu anlatırken bazı nasıllarda kullanılmıştır kardeşler. Evet cahiliyenin meseleleri dedik ya adı. Birinci şey meseletul ule birinci cahiliyenin özelliği birinci cahiliyenin vasfı. Annehum yete abdetuna bişrak es salihine fi ibadetillah Bütün cahiliye kavimlerin ortak özelliği Allah Azze ve Celle ibadet noktasında salihleri Allah'a ortak koşmalarıdır. Bunu uzun uzun anlattığım için hızlı bir şekilde geçeceğim bu madde inşallah. Vayaraun edelke minet taazim es salihine elledi elledi Onlar Allah'ın sevdiği salihlere hürmeti abartıp bu konuda aşırı gidip onlara kulluk etmeye başlayan insanlardır. Ve يريدون عيدًا بذلك şefaatim <شَفَعَاتِهِم> bununla da onların şefaatlerini dilerler. Zannihim ennahum yuhibbuna zalik zannederler ki bu Allah katında sevimli bir şeydir. Keme Allahu Teala fi evâil zümer zümer suresinin başlarında Allah'ın dediği gibi inne enzelnâ ileyke kitâbe bil hakki biz sana kitabı hakla indirdik. Ta'budillâhe muhlisallehuddîn <الدِّين> sen Allah'a ihlasla ibadet et. Elelillâhi'd-dînul hâlis Halis olan temiz din Allah'ın değil midir? Ve kileri etkazdı mı? Nedeni onlar <gülüyor> mı? Ne abudum? İlla ki yakaribuna O Allah şirk koşanlar derler ki biz bunlara ibadet etmiyoruz. Sadece bizi Allah yaklaştırsınlar istiyoruz. En Allah'a yahkumu beyn ahum fi fihi yaftelefon. Allah İhtilafa düştükleri konularda aralarında hükmedecektir ki bu mesele insanların ihtilafa düştüğü birbirleriyle düşmanlığa girdikleri meseledir. Allah aralarında ihtilafa düştükleri meselelerde hüküm verecektir. İnne Allah ala yahdi men hu Allah çok nankör olan, çok yalancı olanlara hidayet etmez diyor Zümer suresi 2 ve 3. ayetikelimede. Ve kale taala devam ediyor Muhammed bin Abdullah'ın sözleri. Ve yabudune min dunillahi ayeti getirmiş. Allah'tan başkasına ibadet ediyorlar. Ma la yedurruhum ve la yenfahum onlara zarar ve fayda vermeyen ve yekulun ha'ulâ şefâun indellâh diyorlar ki bunlar da bizim Allah katında şefaatçilerimizdir. Bu ayet-i kerime de Yunus suresi 18. ayet-i kerimedir. Ve hâzi a'zam meseletu khâlefuhum fiha Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Allah Resulü'nün müşriklere cahiliyeyi muhalefet ettiği en önemli ilk meseledir. Fe'ate bil ihlâsi onlara ihlasla tevhidle geldi. Fa akbarahum annehu dinullah ile vilayet bölümünde ahadinsiva bu Allah'ın başkasından kabul etmediği hak olan dindir diye onlara beyan etti. Ve her dilmez elatuhiyyeddin kulluhu bu işte dinin tamamıdır diyor. Bu dinin tamamıdır. Vale ejliha tafarrukat nesu beyne Müslüman ve kafir insanlar bunun için Müslüman kafir diye iki ayrılmış. Ve indha vakatul adaya bunun için düşmanlık gelmiş. Vale ejliha şuru al bunun için cihat meşru kılınmış. Kemekalle Taala fil Bakara Bakara suresinde dediği gibi katiluhum hatta la takune fitnetum ve yekuned dinu Dinin tamamı Allah'ın oluncaya ve şirk yeryüzünden kalkıncaya kadar onlarla savaşın. Adam şimdi diyor kardeşim size bir yer verelim. Şeriat şeriat diyorsunuz alın hükmedin. Yani al, biz de kurtulalım siz de kurtulun. Nedir bu kavga? Tamam alın çok el kesme meraklısıysanız, taşlama meraklısıysanız yani şeriatla hükümetçe alın bir yer de iş ondan bitmiyor. Allah diyor ki yeryüzünde şirk kalmayıncaya kadar savaşın. Rokete biner aya çıkarsalar müşrikler o zaman bizim aramızdaki düşmanlık belki bitebilir aya gidemediğimizden. Yani. yani oraya da gitsek oraya da gider şirki yok ederiz. Çünkü bizim varoluş gayemiz şirki yeryüzünden temizlemek. Alemden Rabbi olan Allah subhanehu teala herkesi kulluğa zorlamaktır. Çünkü Ömer radıyallahu anhu Persilerin Pers diyarı olan Farslıların diyarı olan İran'a gittikleri zaman Rüstem onlara demişti niye çıkıp geldiniz ey çöba, deve çobanları vereyim malı geri dönün dedi ki biz sizi kullara kulluktan çıkartıp Allah'a kulatmaya geldik ve cahiliyenin ikinci özelliği bundan bitireceğim inşallah burayı biraz açacağız az önceki kısmı biraz hızlı geçtim zaten dersin mukaddimesinde de üzerinde çokça konuştuğum için Fâniyetun ikinci özelliği cahiliyenin ennehum muftarekun. Cahiliye ehli tefrikalaşmışlardır. Cahiliye ehli hizipleşmiştir. Cahiliye ehli farklı farklı yollar tutturmuşlardır. Bugün olduğu gibi. Ne diyorlar? Hepsi Allah'a çıkıyor diyorlar. Ya bir yolun hepsi aynı yere çıkmaz. Yani insan zaten bu sözün şeriata mutabık olmadığını biliyor da. Hani şeriatı bilen. Akıl bile bilir bunu yani. Nasıl bütün farklı yollar aynı yere çıksınlar? Mümkünatı yoktur. Aynı yere çıkmaz. Çıktıkları yer farklı yerlerdir. Aynı noktada birleştirseniz de bir yerde farklı yollardan gitmişlerdir. Yol farklıdır. Allah'a giden yol bir tanedir. Hak yok. O yüzden Bukhari'nin sahinde rivayet ettiği Abdullah ibn Mesud'dan gelen rivayette olduğu gibi diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yere diyor bir hat çizdi. Bir yol çizdi. Dedi ki bu وأن هذا صراطي مستقيم. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Allah'ın dostu o olunur. Sonra Allah Resulü ani ve anil yemin sağına ve soluna hatta hututan yollar çizdi. Farklı farklı yollar çizdi. Onlar da aynı gidiyorlar ama farklı yollar, aynı yol değil. Ve dedi ki bunlar da şeytanın yollarıdır. Kim bunlara tabi olursa o da cehenneme gider. Hak sırat-ı müstakim bir tane ama şeytanın yolları Resulullah'ın çizdiği gibi çok. Rengi çok fazla. Çeşidi çok fazla. Hak bir tane ama batıl çok. O yüzden cahiliye ehlinin en temel özelliği iftirakıdır, ayrılıklarıdır, hizipleşmeleridir, parçalanmaları, bölünmeleridir. Ya birileri tutturmuş Türklük, birileri tutturmuş Kürtlük, biri tutturmuş Almanlık, Nazilik. Yani herkes kendi kavmini, ırkını tazim ediyor. Ille de biz. Yani sanki Kürtlerle Türklerin... Toprak problemi bitse, devlet problemi bitse dünyada bütün müşkilat bitecek. E, burada Yunanlılar var, onlar da olmaz. Niye? Yunan onlar. E, adam mı seçti Yunan olmayı? Sen mi seçtin Türk olmayı, o mu seçti Kürt olmayı? Bunlar cahiliyenin getirileridir. Bu tarz kavgalar cahiliye kavgalarıdır. İnsanlar bunun üzerine düşman oluyorlar, bunun üzerine siyaset yapıyorlar, bunun üzerine birbirlerinden ayrılıyorlar, sevgi beslemiyorlar, düşmanlık yapıyorlar. Niye? Bir hiç için. Hiç, koca bir hiç, koca bir balon. Allah'ı bilmiyorsa, Allah tanımıyorsa cinsiyeti ne olursa olsun bu adamın ırkı, soyu, sopu ne olursa olsun bu adam tehlikeli adamdır. Bir adam Allah'ı biliyorsa Allah'ı tanıyıp ona hakkıyla kulluk ediyorsa cinsiyeti, ırkı, şekli, şemali ne olursa olsun o adam hayırlı insandır. Bu demek değildir. Sakallı namaz kılan arasında şerli olmaz. Olur. Münafıklar ne için var? Veyahut da Müşrik olan ama sakallı namaz kılan o kadar şerli insan var. Bunlar olacak. Onlar başka şeyler. Şimdi genel asıllardan, genel doğrulardan konuşuyoruz. Dolayısıyla cahiliye toplumun en bariz, en fahiş ortak özelliği tefrikalarıdır. Bölünmeleri, parçalanmalarıdır. وَيَرَّوْنَ السَّمْعَ وَالطَّاعَ مَهَانَةً وَرِزَالَةً Onlar işitmeyi ve itaati rezillik zannederler işitmeyi ve itaat etmeyi rezillik zanı. adam devlet başkanı yani bu sistem küfür sistemi de devlet başkanı ne yapmış Cık, şuradan yol yapmış aman bu parkı yıktırmayız aman olmaz niye biz istemiyoruz sana kim sordu sana kim soruyor olur mu ya bu rezillik olur mu biz koyun muyuz işte bize de soracaklar iyi adam bir tane çekirdeği alacak buradan buraya koyacak yetmiş milyonu sorsun her birinde Kaplumbağa hızı bile daha hızlıdır bunun yanında. Yani her şeyi siz 70 milyona sorarak yapamazsınız ki. Ama cahiliye ya, kafada İslam yok ya, kafada şirk, batıl hurafeler var ya, her şeyi bize soracaklar. Bize sormazsalar rezillik. Kime sordular? Ya gerek varsa sana sorarlar. Referandum dedikleri şeyin adı, bu güncel adı yani. Eğer devlet, otorite, İslam devletinde veya küfür devletinde bir şeyi yaparken... Eğer halkın görüşüne icabet edecekse, halkın görüşünü göz önünde bulunduracaksa referandum yapar, millete sorar. Siz ne diyorsunuz? Gene kararı otorite verir. Ama cahiliye toplumu böyle olmadığı için, özgür kız reklamlarıyla büyüdükleri için Türksel'in, herkes özgür. Herkes her şeyi söyler. Yani özgürlüğün bir sınırı yok mu abi? Yani özgürlük dediğiniz şey başkasının sınırını hilal etmek. Bu nasıl bir özgürlük? Onun adı özgürlük değil, onun adı zulm. Allah her türlü zulmü haram kılmış, yasak kılmış. Ya يَا اِبَادِ اِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ لِنَفْسِهِ وَحَرَّمْتُ بَيْنَكُمْ Ey kullarım ben zulmü sizin aranızda haram kıldım, kendi nefsime de haram kıldım. Allah zulmün her çeşitini yasaklamıştır. Cahiliye toplumu bunu, bu işitmeyi ve itaat etmeyi rezillik zannederler. Asıl rezillik isyandır. Asıl rezillik akıl dinlememek, akıl almamaktır. İnsanlar o kim ki ben onu dinleyeceğim gibi şeytani ve nefsi hevai şeylerden itaatsizliğe giderler. Kendi akılını tazim eden, başkasının aklına zerre kadar değer vermeyen, başkasının aklının yanında hayır olacağına inanmayan kibir sahibi insanlara ağır gelir işitmek ve itaat etmeye. Ama bazen ben de yanlış yapabilirim, benim de görmediğim olabilir. O bana doğruyu söylüyor gibi insani bu tarz şerefli değerleri taşıyan insanlar, Başkalarının görüşlerine ve fikirlerine değer verirler. Biz hep anlatırız. Süleymaniye Camii'ni yapan kimdi? Hem Mimar Sinan. Mimar Sinan Camii yaptırırken ne olmuş? Adamın erdemliliğini anlatırken anlatırlar bu kıssayı. Çocuğun biri demiş ki minane biraz yamuk olmuş. Yani minarenin yamuk olduğu falan yok. Çocuk öyle görüyor. Tamam demiş bağlayın bir taneyi. Asılın çekin demiş, asılmış çekmiş. Onlar da dinliyorlar yani mimar orada söz sahibi olduğu için. Minareyi çektir Oldu mu şimdi oldu demiş. Şimdi adam diyebilir ya ben çocuktan akıl mı alacağım? Bu adamın çocuğa verdiği değeri gösteriyor. Halbuki minare düz. Öyle mi? İnsan idarecisine itaat etmekle memur olmakla beraber idareci de kendi tercih yapmakla beraber etbağı olan kendisine itaat eden insanlara da hürmet ve saygı göstermek zorunda. Bu karşılıklı bina edilecek, karşılıklı tesis edilebilecek bir şeydir. Karşılık olmadan tek tarafla bu sıkıntı ne yapılmaz çözülmez. Fe'merahum fe'merahumullah bil Allah cahiliye toplumla toplanmayı, tek kelime etrafında bir araya gelmeyi emretti. Bu nasıl olur? Ve in tenazatum fi şey farudduhu ila'llahi ver Rasul. İhtilaf ettiğimiz her şeyde son sözü kime götüreceğiz? Allah'a ve Resulüne. E Allah ve Resulüne götürdük. Bazı şeyler çok açık. Orada zaten ihtilaf olmaz. Ama bazı şeyler kapalı olabilir, tercih olabilir. Orada da herkese özgür bırakırız. istediğini tercih etmek noktasında. Ama asıl olan, genel olan, olmazsa olmaz olan, çok açık olan şeylerde hükmü Allah'a ve Resulüne döndürür isek. Allah'a ve Resulüne döndürürse bütün ihtilaflarımız biter. Adam diyor ki ya o tip ne öyle? Kardeş bak Allah böyle diyor yani kınayacaksan bir şeyin peygamberi kınayacaksın. Yok peygamber iyi adam da sen amel eden kötü olmaz. Allah emrettiyse peygamber emrettiyse onların emrettiği ve o emrettiğini yapan güzel adamdır. Dolayısıyla ihtilaflar cahleyin ihtilafları bütün ihtilafların Allah ve Resulüne döndürülmesiyle çözülür ve naha hum Allah fırkalaşmaktan ayrılmaktan cahiliyeyi ne Fakale azza ve cel Allah dedi ki: "Ya eyhellezine amenu hakka tuqatihi. Ey iman edenler Allah'tan hakkıyla korkun. Fe la temutun muslimun. Ancak Müslüman ölün. Ancak başka türlü ölmeyin çünkü Müslüman ölmek meseledir. Bütün peygamberler bundan korkmuşlardır. Bizim bugünkü takvaları tavan yapmış işte kendini Müslüman zanneden cahili ehli hiç öyle bir korku taşımazlar da. Ama bütün peygamberler taşıyordu. Mesela Yusuf aleyhisselam, Tevaffeni minel muslimin diye dua etmiş Allah'a. Peygamber zaten kafir olmaz ki. Diyor ki beni Müslüman öldür. İbrahim aleyhisselam, Rabbim beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan koru. E bunlar zaten ismet sıfatı olan, korunmuş olan insanlar ama korkuyorlar. Niye? İnsanın her an için Böyle bir tehlikesi var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki insan hayır amel işler işler işler cennetle arasında bir arşın kala kitabı kadere önüne geçer. Cehennemlik amel işler cehenneme girer. Kişi cehennemliklerin amelini işler işler işler cehennemle arasında bir arşın kala cennetliklerin amelini işler. Kitabı önüne geçer de cennete girer. İşte Allah azze ve celle her zaman bu hadiste Resulullah'ın anlattığı gibi aleyhissalatü vesselam bize korkmayı emrediyor. Korkacağız yani her zaman Allah azze ve cellenin Bizi saptırmasından, ayağımızın kaymasından korkup Allah'a yalvarıp yakaracağız. وَاتَّسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِيعًا Allah'ın ipine topluca, sımsıkı, toplu bir şekilde ayrılığa düşmeden yapışın. la تَفَرَّقُوا Onda ayrılığa düşmeyin. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın size nimetini hatırlayın. اِذْ كُنْتُمْ en فَأَلَّفَ beyne kulubikum Siz düşmanken Allah sizin aranızı leştirdi Allah sizi bir kelime etrafına topladı. bu ayetin nuzul sebebi nedir kardeşdeler ee, burada diyor arada Subhan hobi Ker beyval Hazreç se Allah'ın bu ayette anlattığı Evs ve Hazreç ki Medine'yi oluşturan iki tane büyük aşirettir bugün Türkler ve Kürtlerin bu ülkede yaşayan iki ortak kardeş oldukları iki kavim gibi Aralarında bunların İslam'dan önce cahiliyede bir savaş var. Evs ve Hazreç ikisi de birbirine galip gelmeye çalışıyorlar. Ve bu savaşlar burada şeyhin dediği gibi 120 sene devam etmiş. 120 sene bunlar birbirleriyle gereksiz bir şekilde savaşmışlar güç ortaya koymak için. Evs Bu kavimler arasında Evs'ün oğulları diye bilinen kabiledir. Ensar'ın kabilelerinden bir tanesidir. Yesrib ehlindendir bu bilgiler Ebu, Ebu Ubeydin e, Arap tarihinde aynı şekilde İbni Hazm'ın Arapların nesebini anlattığı e, kitaplarında mevcut bu bilgiler bu iki kabile birbirleriyle düşmanlar İslam'la beraber kardeş oluyorlar Müslüman oluyorlar tek bir safta tevhidle beraber birleşiyorlar tabi şeytan boş durur mu? yani <gülüyor> ayrılık şeytanı sevindirir, ittifak Allah'ı sevindirir yani Allah'ın razı olduğundan şeytan Razı olmaz. Allah'ın razı olmadığından şeytan razı olur. Tabi boş durmayacağı için şeytan bir gün kuyunun başında, kuyunun başında su alıyorken, evsden bir adam, kazesden bir adamın önüne geçiyor. Tartışma çıkıyor aralarında. Biri diğerine vuruyor. Ben mi önce su alacaktım, sen mi alacaktın? Basit bir şey yani. Tabi şeytan boş durur mu? Münafık diyor. Koşun. Evs'i öldürüyorlar. Bak ne alakası var? Ya, adam adamla kavga etmiş. Yani şimdi bu, bugün yaşanan olaylara bakın. Yani biri birini öldürmüş. Aman öldürülen Türk-Kürt olmasın hemen kavga oluyor. Yani kavimler arasında ya adam adama sokakta öldürenler, o Burak diye çocuğu öldürenler kızlara hava atmak için öldürdük demiş. İdeolojiyle ne alakası var? Buradan bu siyasetçi onu altını pompalıyor Yok işte Kürtlük, yok işte Kürtlerin hakları, buradan bu yok vatan hainleri, teröristler şöyle böyle. Herkes birbirini galyana getiriyor. Bundan olmaz bu iş. Es ve Hazreç'in arasındaki bu düşmanlığı bilen şeytan da ne yaptı arkadaşlar? Altını kaçmak için dedi ki o münafığın ağzından, koşun evsileri öldürüyorlar. Bir anda o sahabe, peygamberin arkadaşları ikiye ayrıldılar. İkisi de birbirine kılıç çekmiş, evsiler buraya, Hazreçliler buraya. Cahiliye da damarları kabardı, Allah Resulü yetişiyor. Bir gelmiş iki tane saf kılıçlar çekilmiş girecekler birbirlerine. Allah Resulü nasihat ediyor, bak siz kafirdiniz, siz müşriktiniz, siz cahiliye ehliydiniz, siz hayırsızdınız, Allah size hayır verdi, ilim verdi, Allah sizi şerefli kıldı, Allah size bu dinin yükünü verdi, Arapların efendisi kıldı Allah sizi, güç verdi. Ne çabuk Allah'ın nimetini unut. O yüzden Allah ayeti-kerimede diyor ki: "Vetkuruni nimetullahi aleykum." Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. "Fe'lefe bayne Siz düşmanken Allah sizin kalplerinizi birleştirdi. Peygamber nasihat edince hepsi nasıl bir zalimlik yaptığını anladılar. Gözyaşları ile beraber kılıçlarını indirip barıştılar. İslam ehli bu tarz cahiliye davaları gütmez. Bu tarz tefrikalara, tefrikalaşmaya, ayrılmaya, parçalanmaya izin vermez. Ama cahiliye ehli yani kavga etmeye bahane çok. Ayrılmaya, hizip olmaya... Yani Türkiye'de tek parti vardı. Sonra çok partili döneme geçildi. iki tane oldu. O ikiden 200 tane daha çıktı. Oy kusulaların sınırı yok artık mesela. Niye? Yani insanların hevalarının sınırı yok ki yani. Herkes ufak bir yorumsal farklılığa düşmesin hemen kendi ideolojisine ait bir teşkilat kuruyor. Ona insan topluyor. Herkes kendi ideolojisi etrafında insan toplama gayretinde. Niye? Niye? Bir ölçü yok, kıstas yok. Akıl ve heva'dan başka bir ölçü kıstas söz konusu değil kardeşler. Tabi İbn-i Sa'd Siyer'inde bunların nakletmiş. Dediğim gibi cahiliğin özelliğindendir bu diyor. Buraları şerh etmiş. diyor ki "Veminennas men arada ma kana beyne mushrikil arab min arid Peygamberin geldiği Arap Yarımadası'ndaki o dönem Arap kabilelerine bakacak olursak hep aralarında kabile savaşları var. Hep bir hepsi birbiriyle savaşıyor. Kim niye savaştığının farkında değil. Niye? İslam'ı bilmiyor ki herkes güç için, otorite için en yakın gördüklerini toplamış, güç olmak için savaşmış. Oysaki İslam tevhid inancı etrafında toplanan tek bir saf halinde insanlar oluverseler bunların hepsi nedir kardeşler? Bir günde bitecek olaylardır tevhid'i kabul ederseler. Kemal nakala an Hasan radıyallahu anhu Hasan radıyallahu anhudan bu nakledilmiştir diyor. Elbusus denen savaşlar var. Bunlar Arap kabileleri arasında uzun seneler devam etmiş. 40 sene olduğunu tarihçiler rivayet ediyorlar. 40 sene boyunca bütün kabileler birbirlerine harp ilan etmiş. Kimse kimsenin beldesinden geçemez. Yani geçip geçmeye cesaret edecek bir ortam söz konusu olmamış. Herkes birbirine düşmanlığı sebebiyle çok ciddi düşmanlıklar yapmışlardır. İslam ehlinin vasfı İhtilafı ve tefrikalaşmayı ortadan kaldırıp Allah ve Resulüne sözü bırakıp Bir idarecinin Allah ve Resulünden emirleri ve talimatları alan Bir idarecinin etrafında Toplanmak olması gerekmektedir Allah diyor ki Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun Ve işitip itaat edin Allah'ın emrettiği beş şey işitmek, itaat etmek, cihad edip hicret etmek Vel cema'a, cemaat olmak. Allah bu beş şeyi yapmıştır? Peygamber e emretmiştir. Ahmet'in Hüsnü'nü de rivayet ettiği için, rivayet ettiği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize tavsiye etmiştir. cahilin özelliklerini saymaya devam edeceğiz inşallah. Bu iki özelliği saydık. Birincisi salihleri, Allah'a ortak koşmaları, ikinci vasıfları ve özellikleri tefrik alışıp ayrılığa düşmeleri. İnşallah üçüncü vasıflarından devam edeceğiz. E, Cahiliye tanıyacağız ki ondan beri olacağız çünkü her şey zıttıyla bilinir, her şey zıttıyla anlaşılabilir. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah versinin sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa da nefsin ve şeytanımdandır. Bu akıllı davvanen elhamdülillahirabil <gülüyor> alemi. Subhanak Allahu bihamdik.